414 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in Halit bin Velid ve beraberindekilere cihad hakkında mektup göndermesi. Evet, Hazreti Ebu Bekir Yemam savaşı'nı bitirdikten sonra henüz orada bulunan Halit bin Velid'e şu mektubu yazmıştır: Allah'ın kulu ve Rasulünün halifesi Ebu Bekir'den Velid'in oğlu Halit'e onun beraberinde bulunan muhacir, ensar ve onlara iyilik üzerine tabi olanlara selam sizlerin üzerine olsun. Ben, şahitliğiniz altında, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ham de derim, hamd, Vadini yerine getirerek kuluna yardım etmiş olan, kendisini dost edinenleri aziz, düşmanlarını ise zelil edip bütün gruplara karşı tek başına galip gelen Allah Teala'ya mahsustur, o, kendisinden başka ilahın olmadığı Allah Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor, Allah sizden iman edip, salih amellerde bulunanlara, şunu, vadetmiştir, onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır, kendileri için beğendiği dinlerini, İslam ilamı yeryüzünde, sabit kılıp sağlamlaştıracaktır, onları korkularından sonra güvenliğe kavuşturacaktır, çünkü onlar sadece bana ibadet eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar, kim bundan sonra küfre saparsa işte onlar fasıkların ta kendisidirler, Nur, 24. Sur 55. Bu Allah'ın, kendisinde şek ve şüphe bulunmayan ve kesinlikle dönmeyeceği vadidir, Allah Teala müminlere cihadı farz kılarak şöyle buyurmaktadır, Ey müminler, hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı, hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilirken, sevip hoşlandığınız bir şey de sizin için şer olabilir, bundaki hikmeti Allah bilir ama siz bilemezsiniz, Bakara, 2.sur 216 Allah'ın sözüne güveniniz, uğrunda mallarınız ve canlarınız gitse dahi Allah'ın farzlarına riayet ediniz, çünkü bu çekecekleriniz onun vereceği mükafatın yanında hiç mesabesinde kalır, o halde mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihada devam ediniz, Hafif ve ağır olmak üzere her iki şekilde de savaşa katılın. Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tevbe. 9. Sûr 41. Artık oradaki işiniz bitmiştir. Halit bin Velide İraa gitmesini emrediyorum. Benden emir gelinceye kadar da oradan ayrılmasın. Siz de onunla birlikte gidiniz ve sakın gevşeklik göstermeyiniz. Çünkü biliyorum ki bu yol uzun ve meşakkatli bir yoldur. Ancak şunu biliniz ki Allah bu yolda iyi niyetli hareket edenler için çok büyük hayırlar ve mükafatlar verecektir, İra'a vardığınızda emrim gelinceye kadar siz de Halit'in yanında kalınız, Allah hem sizin ve hem de bizim dünya ve ahiret ihtiyacımızı gidersin, selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.